Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru asr Saadet'te Önceki Bölüm Şam'dan gelen bir ticaret kervanını ele geçirdik. Kervanın başında Ebul As var. Çok iyi olmuş. Elde edilen ganimetle elimiz rahatlar biraz. Ey Müslümanlar! Ben Resulullah'ın kızı Zeynep'im. Bilesiniz ki Ebul As benim himayem altındadır. Biliyor musun mallarımı bile iade ettiler bana? Öyle mi? Benim bundan haberim yoktu. Sen bana eman verdiğini söyleyince baban askerlerine şöyle demiş. Ganimete mutlak hakkınız var. Sizin meşru malınızdır. Fakat eğer razıyseniz Ebul As'ın mallarını iade ediniz. Onlar da mallarımı bana iade ettiler. Sonra da bana Müslüman olmamı teklif ettiler. Ağızlarının payını nasıl verdin Ebu Lazım? Anlatsana. Ben Müslüman oldum. Ne? Ne, ne dedin? Duydun Gerçek mi? Yoksa şaka mı? İnanıyorum ki Muhammed Allah'ın peygamberidir. Ve tek bir ilah vardır. Şu taptıklarınız cansız varlıklardan başkası değildir. Ve hiçbir kıymeti yoktur. Ya, sen ne dediğini farkında mısın? Ne, ne diyor bu adam? adam? Olmaz böyle bir şey. Ne dediğiniz umurumda değil. Elimde olan emanetlerinizi size teslim etmek için buraya geldim. Şimdi herkes hakkını alıp gitsin. 122. bölüm. Kureyş'in en kıymetli komutanlarından Halit bin Velid'in aklı uzun zamandır karışıktı. Yıllardır kabul etmemekte direndiği şeyler şimdi kendine makul geliyor. Hatta hayatının tek hakikatinin bu olduğunu düşünüyordu Yıllardır bir hiçeme inanmıştı? Ataları yanlış bir inanca mı sahipti? Kafasında bu sorularla çocukluk arkadaşlarından İkrime'nin yanına gitti İkrime, seninle ne kadar eski bir dostluğumuz var değil mi? Evet Halit, çocukluğumuz beraber geçti Senin küçücük olduğun zamanları hatırlıyorum <gülüyor> Sen de pek büyük değildin hani Haklısın, <gülüyor> <gülüyor> ne günlerdi Babalarımız iyi arkadaştı. Biz de öyle olduk. Zaman çabuk geçiyor değil mi? Evet. Baksana eskiden bizim oynadığımız yerlerde şimdi çoluk çocuğumuz koşturuyor. Sen en çok panayırları severdin. Hala severim. Cıvıl cıvıl olurdu her yer. Satıcıların mallarını pazarlamak için söylediği beyitler, Dışarıdan gelen şairlerin şahane şiirleri. Çeşit çeşit yiyecek ve içecek. Ah, dün gibi aklımda. Yaptığımız güreşleri, atıcılık talimlerini hatırlar mısın? <gülüyor> Hatırlamaz mıyım? Bir seferinde Ömer'le güreşmiştim. Neredeyse bacağı kırılıyordu. Yanımızda sen de vardın değil mi? <gülüyor> evet. O en kuvvetli rakibindi. O gün talihin yaver gitti de devirdin Ömer'i. Sen niye benimle güreşmekten kaçıyordun o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Eskiden ne huzurlu bir ortamımız vardı. Mekke böyle paramparça olmamıştı. Ya... Kaç senedir akrabalarımızla vuruşuyor, kazandığımız parayı savaşa harcıyoruz. Akrabalarımız dediğin adamlar benim babamı da, senin babanı da öldürdü. Farkında mısın? Bunlarla savaşmayacağız da ne yapacağız? Muhammed'in niçin böyle bir işe kalkıştığını hiç düşünmüyor musun? Onu çocukluğundan beri tanırız. Yalan söylemekten, fitne çıkarmaktan nefret eder. Yani? Yani söylediklerinin hakikat olabileceğini düşünmedin mi hiç? Yapma Halit.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 Bu dünya hayatından ibaret olan bir yaşamın ne kıymeti olabilir? Yüce bir yaradanın olduğuna inanıyorsun. Allah bizi yarattı. Peki şu putlar da neyin nesi? Elimizle yaptığımız şeyler bizi o yüce yaratıcıya nasıl ulaştırabilir? Arkadaşlarımı bir bir kaybediyorum. Muhammed'den nasıl nefret etmem? Babayı oğuldan, dostu dosttan ayırdı. İkşime gitme. Bak ben yarın Medine'ye gidiyorum. Benimle gel. Orada aklına takılan her şeyi sorabilirsin İstemezsen kimse seni zorlamayacak Geri dönersin İkrime Halit bin Velid İkrime bin Ebu Cehil'den sonra Safvan bin Ümeyye ile de konuştu ama Onu da ikna edemedi Osman bin Talha ile görüşürse Onun kendi yanında yer alacağını düşünüyordu O Halit, hoş geldin Hoş bulduk Osman, müsait misin? E, müsaitim, içeri gelsene Yalnız mısın? Evet Seninle bir şey konuşmak istiyorum e, Tabii tabii, buyur, içeride konuşalım eh. Rahat mısın, arkana minder vereyim mi? Yok ya yo. ben rahatım, sağ ol, sen otur Uzun zamandır düşündüğüm bir şey var, onu anlatmak istedim sana Merak ettim ben de, hayırdır? Ben yarın Medine'ye gidiyorum Yoksa... Evet düşündüğün gibi Müslüman oldum Böyle bir şey yapacağına hayatta inanmazdım Aa, Şu anda kimsenin haberi yok Bunun aramızda kalmasını istiyorum tamam mı? Tamam tamam Sırrın benden çıkmaz merak etme Belki sen de bana eşlik edersin diye düşündüm Bunu nereden çıkardın? Uzun zamandır Kureyş'in yaptıklarından hoşlanmıyorsun Onların savaşla ilgili planlar yaptığını duyduğunda o ortamdan uzaklaşıyorsun. Üstelik aklı selim sahibi bir insansın. Doğru bir tahminde bulundun. Hislerin beni yanıltmıyor, değil mi? <gülüyor> yanıltmıyor. Çak şükür. Uzun zamandır düşünüyordum. Aklım karma karışıktı. Müslümanlar gelip de burada umre yapana kadar onları bir arada görünce Muhammed'e olan düşkünlüklerini bütün dünyayı bir tarafa bırakıp onun sevgisi uğruna ettikleri fedakarlıkları görünce kalbim değişiverdi. İçinde bulunduğumuz hali düşünmeye başladım. Duymayan, görmeyen, hiçbir yarar sağlamayan hatta kendilerini zarardan koruyamayan putlara nasıl tapınıp durduğumuzu düşündüm. Kendi kendime şu topluluğun hali bizden daha iyi diye düşünmeye başladım. Benzer şeyleri düşünmüşüz. Ebu Süfyan'ın emriyle Hudeybiye'ye gitmiştim. Emrimde 200 asker vardı. Onlar 1500 kişi kadardı ama silahsızdılar. Aralarına daldığımız an pek çok zayiat vereceklerdi. Biz beklerken onlar namaza durdu. Saldırabileceğimizi bile bile. Biz o gün savaşa başlasaydık onlar geri adım atmayacaklardı. Silahsızız, teslim olalım demeyeceklerdi. Peygamberlerini korumak uğruna göze alamayacakları hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey onları korkutmuyordu sanki. Nasıl oluyor da böyle dimdik duruyorlardı? Muhammed'e canlarını nasıl siper ettiklerini gördüm. Bu insanüstü bir şey Osman. Sıradan bir adam bu kadar sevilemez. Bir topluluk bir adamın etkisiyle bu kadar değişemez. Eh, i̇lahi bir müdahale var bunda. ''Evet.'' Ben bu kadar sevilen birine daha önce rastlamadım. Arkadaşları etrafında pervane oluyorlar. Biliyor musun? Yıllar evvel onlar daha Medine'ye gitmeden önce Resulullah beni İslamiyet'e davet etmişti. Ben o zaman Kabe'nin anahtarını elimde bulunduruyordum. Bu vazife yıllardır sizin ailenize ait zaten. Evet, ben de biraz ona güveniyordum sanırım. Resulullah beni karşısına aldı. Uzun uzun İslam'ı anlattıktan sonra beni inananlardan olmaya davet etti. Ama ben büyük bir kibirle yüz çevirdim. Ona sen kavminin dinine aykırı davranıp yeni bir din icat ettin. Benim sana tabi olacağımı ümit etmen şaşılacak bir şey dedim. Sonra da onun Kabe'ye girmesine engel oldum. Son derece sert ve kaba davranmama rağmen o sükûnetini korudu ve benden anahtarları istediğinde onu şiddetle reddettim. Sonra bana dönüp şöyle dedi. Ey Osman, ümit ederim ki bir gün sen beni... Bu anahtarı nereye isterseniz koyarsınız, kime isterseniz verirsiniz diyeceğim bir mevkide göreceksin. Ben hala kabule yanaşmıyordum tabi. Ona o zaman Kureyş kıymetten düşmüş, mahvolmuş olur dedim. O da hayır asıl o zaman Kureyş daha kıymetli olacaktır dedi. Bence o günler yaklaştı Halit. Kureyş ne kadar direnirse dirensin Hazreti Muhammed'e boyun eğecek. Bence de. Bunu ilk hissettiğimde gidip elini tutarak ona inandığımı söylemek istedim ama cesaret edemedim Arkasından yola çıkarak Medine'de ona ulaşmayı tasarlıyordum İkimizi aynı niyetle birleştiren Allah'a hamdolsun Sen nasıl karar verdin? Uzun zamandır içimde yankılanan sorulara cevap bulamıyordum Bir yanım Muhammed'e tabi olmam gerektiğini, diğer yanımsa bunun mümkün olmadığını söylüyordu Kardeşim Velid uzun zaman önce Müslüman olmuştu bana sık sık mektuplar gönderiyor, aklımı kullanmamı salık veriyordu. Yine bir gün mektubu geldi. Şöyle diyordu. Abi, ben senin gibi bir adamın İslamiyet'ten yüz çevirmesi kadar şaşılacak bir şey görmedim. Seni yanlış yollara sapmaktan koruyacak bir aklın var. Niçin onu kullanmıyorsun?'' ''Geçen gün Resulullah Aleyhisselam bana seni sordu ve Halit gibi bir insanın İslam'ı tanımaması ne tuhaf. Keşke o gayret ve kahramanlıklarını Müslümanların yanında müşriklere karşı gösterseydi. Bu kendisi için çok daha hayırlı olurdu. Biz de onu başkalarına tercih ederdik.'' dedi. ''Ne olur bu fırsatı kaçırma. Kaçırma ki daha önce kaybettiklerini telafi edebilesin.'' <gülüyor> ''Artık vakit kaybetmemelisin. Bundan daha iyi bir imkan bulamazsın.'' Bütün yaptıklarımdan sonra hala beni başkalarına tercih edeceğini söylüyor. Resulullah'ın söyledikleri içimi ferahlattı, beni çok sevindirdi. Bir de rüya gördüm. Hayır olsun. Çok dar, kurak ve sıkıntılı bir yerdeydim. Sıkıştığımı, nefes alamadığımı hissediyordum. Sanki elim kolum bağlanmıştı, hareket edemiyordum. Sonra son bir girişimle oradan kurtuldum. Bu sefer çıktığım yer yemyeşil, alabildiğine geniş ve ferah bir yerdi hmm. Bu rüya boş bir rüya değil İçinde bulunduğun durumdan kurtulacağına alamet Şirk bataklığından çıkacaksın İnşallah, Allah bizi doğru yoldan ayırmasın Senin de aynı fikirde olduğunu bilmek beni çok memnun etti Medine'ye giderken yol arkadaşı olacakmışız meğer Evet, ne zaman çıkıyoruz yola? Yarın sabah hava aydınlanmadan yola çıkalım Birlikte gidersek dikkat çeker Evet ayrı ayrı gidelim Önce giden diğerini beklesin Hedde Vadisi'nde buluşuruz Peki Allah yardımcımız olsun Amin Sabahın ilk ışıklarında orada buluşmak üzere İnşallah Osman bin Talha ile Halid bin Velid Ertesi gün kararlaştırdıkları vakitte buluştular Yola çıkmak üzereyken yanlarına Amr bin As da geldi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 Asr Saded Radyo Tiyatro'sununu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.